Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Kar var yine bu sabah. Ama Çok da değil. Ya yağıyor da tutmuyor işte İstanbul. Ama ee, soğuk bayağı. Evet. Ee, güzel kitaplarımız var her zamanki gibi. Hep de bu cümleyle başlarız zaten. Evet. <gülüyor> Kaçınılmaz <gülüyor> olarak. Kaçınılmaz olarak. Çünkü hep güzel kitaplarla geliyoruz. Bu değişmeyen bir durum. Ee, Kekik ve Badem. Hay kitaptan çıktı bunlar. Ee, yazarımız Avi. Ee, resimleyen Brian Floka... İki kitapta da sanıyorum evet. öyle. Ee, çeviren iki kitapta da Hande Anapa. Ee, Kekik ve Badem yine e, fare öyküleri. Yani yine derken çok fazla fare öyküsü var. O yüzden böyle dedim. Avi ile alakası yok. Evet. Fare öyküsü bu farelerle ilgili durumumuz nedir bizim? Şimdi onu diyecektim. Yani hem farelere karşı e, genel bir tiksinme duygusu yaşarız. Evet, yani, Ayy fare deriz. Yani ama, kim görse masaya çıkar, buraya çıkar evet, şey yapar. Evet ama çok sevimli kahramanlar olarak da defalarca karşımıza çıktılar. Ve çok uzun zamandır yani. Yani Tom ve Jerry ile başlayıp herhalde Mik daha eski. Herhalde Mickey, ha, Mickey Mouse daha, var doğru. Eskidir herhalde. Ratatouille. Ratatouille zaten son. son zamanlarda evet. Çıkan ama sürekli her yerde var. Ve çok yani. sevimliler. Sevimliler sonra genelde de çok nasıl diyelim hep olumlu meziyetler üzerinden fareler öykülerde yer alıyor. Hmm. Yani böyle ne bileyim mesela işte biraz sonra ele alacağımız şeyde kitapta bademde mesela bir kedi var. Kedileri hepimiz çok severiz aman ne şeker şunu da şöyle seveyim bunu da böyle seveyim deriz ama burada kediyi sevmem ben mesela. Yani hep fareli öykülerde evet kedef şeytani hep karakter şeytan olarak çıkıyor. Aynı şekilde baykuş. Pardon şey kitapları karıştırdım. Kekikte kedi, e, bademde baykuş. Baykuş orada e, örneğin tam bir zorba. Yani ama fareler her zaman böyle sevimli, iyi niyetli, işte topluluk bilincine sahip, e, dayanışma içerisinde, mücadele etmeyi seven... Yani... İlginç. Bu farelerle ilgili durumumuz Aklına biraz... Aklıma e, otostopçunun galaksi rehberi Aa, geldi. Işte ya. Evet. <gülüyor> farelerle ilgili meseleyi aslında orada çözüyor olmamız <gülüyor> <biraz>. Doğru olabilir. <gülüyor> tamam şimdi kitaplara dönelim. Hay kitaptan çıkan kekik ve e, badem. E, kekikte e, e, bir faremiz var. Bu fare işte e, bir nasıl diyelim fare köyünde mi yaşıyor diyelim. İşte Taş. taşra faresi bu. E, bu taşra faresi biraz meraklı bir... Fare, çok soru soran bir fare ee, ve dünyayı merak ediyor görmek bilmek tanımak istiyor bir biçimde de yola çıkmaya karar veriyor bir yolculuk başlıyor yolda bir işte karşılaştığı birileri ona yol tarif ediyor işte bir nasıl denir İki yol ağzına geliyor işte birini seçmesi gerekiyor filan yani klasik bütün yol evet. durumları var sonra işte trenle bir şekilde trene ulaşıyor trene atlayıp gidiyor ve in, ineceği yerde inmeye karar verdiği yerde bir kediyle karşılaşıyor Düşes adlı bir kedi. Bu kedinin en önemli özelliği farelerden nefret etmesi. Yani tamam birçok kedi fareleri kovalar vesaire ama burada çok ciddi bir kasıt var yani onu kastediyorum. Çünkü Düşes aynı zamanda o bölgedeki korku adlı birliğin, kuruluşun, kuruluş demeyelim örgütün kurucusu. Ee, korku dediğimiz örgütün açılımı da bunlara bu, bu bir kısaltma aslında şu. Kemirgen ordusunu reddeden kediler uygarlığı. <gülüyor> <gülüyor> ee, Düşes bunun kurucusu ve yani gördüğü her fareyi gördüğü yerde öldürmek peşinde, yutmak peşinde. İşte kekik bir şekilde e, tam da trenden inerken onunla karşılaşıyor. Bir kovalamacı oluyor. sonunda kekik kaçmayı başarıyor. Ee, daha doğrusu bir, tam bir yerde sıkışıyor bir araba hurdasının. Hurda bir arabanın e, orada sıkışıyor. O sırada birisi onu arabanın içine çekiyor. Bir bakıyoruz, Korna. <gülüyor> Bayılıyorum buradakilere. Evet. Korna bir bir başka fare. Oranın e, nasıl denir? Şehirli yerlisi. fare. Evet, oranın yerlisi e, şehirli fare ve e, aynı zamanda bir müzisyen. E, Keği kurtarıyor. İşte hani o şehir yaşamıyla taşra yaşamının o, o iki kültürün e, karşılaşmasına şahit oluyoruz burada işte korna'nın adı bile korna diğerinin adı kekik yani hani zaten çok belli kekik ediyor. Kekik böyle çok naif. Ee, Hiçbir şeyden haberi olmayan saf masum bir fare değil yani, mi? Yani e, aslında öyle. Şimdi saf yani nasıl diyelim çok zeki, çok soru soran uyanık bir evet, fare ama, ama bir sürü işte şey bilmiyor. Evet ama işte geldiğinde bir anda sudan çıkmış balığa dönüyor. Evet yani o noktada bir kele olanlaşma var evet. doğru yani. Ama e, çok zeki olduğu için çok hızlı kavruyor her şeyi. Fakat kornanın e, mesela konuşma biçimi haber abicim ya filan diye konuştuğu için Korna. Her şeye çok şaşırıyor ve bir sürü şeyi bilmiyor. Mesela Korna iltifat ediyor Güya Keki'ye diyor ki vallahi dizel motor gibisin. <gülüyor> Bu arada Kornanın annesiyle babası var bir de Aa, değil mi? Evet onlar da çok önemli karakterler. Ee, baba e, ressam, anne şair ve e, sanatlarına kendilerini vermiş durumdalar. Yani aslında şimdi şunu belki şöyle ifade etmek lazım. Kekik işte bir taşra faresi. Ee, ama korna korna'nın e, annesi babası e, diğer karşılaştığı e, fare yani diğer arkadaşları fare arkadaşları vesaire onlara baktığımız zaman bu bizim hani Türk filmlerindeki bir hippi e, tipi vardır ya <gülüyor> <gülüyor> hippi tipi sanatçı tipi vardır ya aslında o karika yani bir karikatür tabu o Hı -hı. yani Türk filmleri o konuda biraz şey yani tuhaftır ee, burada da benzer bir karikatür var bir yandan ama e, çok daha nasıl diyelim çok daha sevimli bir karikatür var. İşte bu kekikle karşılaşıyor yaman korna ile karşılaşıyor kekik. Ondan sonra düşesle ilgili bilgilenmiş oluyor vesaire ve bu arada kırıntı diye bir başka fareyle tanışıyoruz. Kırıntı düşesin yaşadığı evdeki kızın faresi. Yani işte düşesin nasıl oldu? Bir tür sahibi oluyor. yani evet, Evcil faresi kırıntı. Kırıntı aslında bir deney faresi üretilmiş bir fare, ee, bu kobay mı diyoruz deneylerde kullanılmak evet, üzere üretilen beyaz fare. Beyaz fare. Ee, fakat o işte öyle bir pasaj var hatta orada öyle söylüyor hayat ona adil davranmıştı ve o bir deneyde kurban olmak yerine e, bir hayvan mağazasına gitmişti ve bu kız onu almıştı diye. Tabii orada avinin dünya görüşüyle ilgili de çok bilgi ediniyoruz yani işte hayvanlarla deney yapma fikri. E, ne dair de bir gönderme var burada çok açık e, işte bu kırıntının e, en önemli özelliği dünyayı hiç tanımıyor olması yani hiç sadece evin penceresinden o kaldığı odanın penceresinden çünkü odayı terk etmesinde de yasaklıyor kız e, Düşes'ten korktu çünkü ki Düşes de onun peşinde zaten bir yandan hatta o yüzden iyice öfkeleniyor ve gördüğü her fareye daha beter saldırıyor Düşes aslında çünkü yerini aldığını düşünüyor kız eskiden yastığının bir köşesinde Düşes'i uyuturken şimdi fareyi uyutuyor. Öyle yani Örgüt kurmasının nedeni de kırıntı muhtemelen kırıntı. değil mi? Yani, o öfke yani bir şekilde o öfke. E, o öfke de onu e, tabi burada yine bir başka karikatürle karşılaşıyoruz. Düşes de aslında e, faşizmin belki Hı -hı. ırkçılığın karikatürü aslında. Çünkü e, gelen yabancı farelerin çoğunun tren yoluyla geldiğinin farkında ve o yüzden trenin geliş saatinde Hı -hı. hep Orada bekliyor. İnan fareleri avlamak üzere vesaire. Yani burada bir e, çok açık aslında karikatürler var. Yani sembolik diyemeyeceğim bunları. Hı hı. E, i̇şte Düşes'te e, faşizmin, ırkçılığın, e, işte o ötekileştirmenin karikatürü bu e, öyküde. E, i̇şte bunların arasında bir mücadele var. Kırıntı bir biçimde e, dünyayı tanımaya, yani e, kekikle paralel bir öyküye sahip olmaya başlıyor. Çünkü kız bir dönem ödev yapacak sahibi olan kız Hı -hı. ve e, farelerle ilgili bir ödev yapmaya karar veriyor. E, ve bir sürü fare kitabı getiriyor. Farelerle ilgili nasıl yaşarmış belgesel nitelikli kitaplar getiriyor. Kırıntı bu sayede dünyada kendisinden başka fareler olduğunu öğreniyor ve evi terk ediyor. Hı -hı. Ve bundan sonra olaylar gelişiyor. Eğer biraz daha anlatırsam e, hikayenin bir e, tadı kalmayacak. O yüzden burada susmak istiyorum bu öyküyle ilgili. Badem bunun takibi ki aslında sıralama farklı onu biraz sonra söyleyeceğiz ama evet. ikinci kitap olarak badem yayınlanmış hay kitaptan Daha doğrusu yani ikinci kitap olarak yayınlanmış badem her yerde ee, Bademde de yine e, kekikle karşılaşıyoruz hı hı. bir devam öyküsü olduğu için ama bir sürpriz var ne olduğunu söylemeyeceğim söylemem söylememem gerekli zaten kitabın e, kendi büyüsünü bozmamak adına Bademde bir başka fare. Kekikle yakın ilişkisi olan bir fare ee, ve bu kitapta yine bir taşla da aslında geçiyor. Bir ormanın kıyısındaki işte bir çiftlik evinde barınan fare topluluğundan birisi badem. O aileden birisi. Ee, bir baykuş var. Zorba bir baykuş. Ee, fareleri avlayarak tabi aslında karnını doyuruyor ama öyle bir e, korku politikası uyguluyor ki fareler e, baykuşun kendilerine bir tür bazı alanlarda dolaşma özgürlüğü verdiğine inanıyorlar. Çünkü güya baykuş ...bu fareleri kirpiden koruyor. Kirpi diye bir canavar üretmiş onların kafasında. Burada da bir başka karikatür var yine. Bir zorba, hı hı. bir diktatör e, karakter var Baykuş. O bir korku politikası izliyor. Bir başka canlıyı bir korku nesnesine çevirerek... ...işte e, sen A'sın bak B'ler senin düşmanın diyerek... Hı hı. ...işte B'lere gidip bak ağlar senin düşmanın diyerek... ...aslında klasik politikadan bahsediyoruz burada... ...bahsederek işte bir korku politikası uygulayarak fareleri kendi lehine, kendi çıkarlarına uygun biçimde yönetmeye çalışan bir baykuş bu. Fakat badem de kekikle ilişkisinin belki getirdiği özelliklerden birisi ya da içindeki bazı özelliklerin kekikle tetiklenmesinden kaynaklanan bir durum. Badem de çok soru sormaya başlıyor ve bazı durumları fark etmeye başlıyor baykuşun yalanlarıyla ilgili. Ve bir mücadeleye girişiyor. Baykuş'la mücadele Hı -hı. ediyor. Bu mücadelenin Hı -hı. sonunda da e, işte yani artık gerisini yine anlatmayacağım. Zaten badem bir sürprizle başlıyor. Yani e, evet avi e, olduğu için yazar bunu aslında... Öyle bir sürprizle başlamayı belki normal karşılamak lazım. Avi çünkü özel yazarlardan birisi. Peki bademle de bitmiyor değil mi hikaye bu? Bir Aslında şey devamı var devam var. Bir cilt daha en azından olduğunu biliyorum. Bademle daha fazla var... arkadaşları sevilsin. Evet, ama e, o henüz çevrilmedi Türkçe'ye. E, çevrilmesini umuyorum tabii ben çok istiyorum Hı -hı. çevrilmesini. E, yakın zamanda çevrilir mi onu da bilemiyorum açıkçası. Ama umarım devamı kitaplarını da okuyacağız. Hı -hı. E, Avi'den daha önce de aslında bahsetmek isteyebileceğimiz Hı -hı. başka kitapları Bu da arada, var. Bu e, arada az önce sen söyledin. Kekik burada birinci kitap olarak yayınlandı. Zaten e, yurt dışında da birinci Hı -hı. kitap diye adlandırılıyor ama e, serinin en son yazılan kitabı. Aslında. E, yani Star Wars'taki e, 4, 5 evet. ve 6. bölümlerden sonra 1, 2, 3'in çevrilmesi gibi. Badem ve arkad bademin arkasından gelen <gülüyor> hikayeleri konu etmiş. Sonradan bütün bu hikayelerin başlangıcında ne oldu diye dönmüş Hı -hı. ve hikayesi hikayesiyle kekini ilk yola çıkış öyküsüyle başlıyor macera ki konuyu daha iyi kavrayabilelim diye yani biz şu an kronolojik olarak okumaya Okuyor. başladık. Evet. Ama aslında tabii yayın <gülüyor> yani yazılma sırası bu değil. Ee, bir de kitaplarda benim ilgimi çeken bir durum. E Belli bir şablon sanki var akışta. Belli bir şablon uygulanıyorsa yani Avi'nin kullandığı işte hı hı. hep benzer bir olay örgüsü var. Ama o benzer olay örgüsü o kadar farklı ele alınıyor ki yani ortam değişiyor işte karakterler değişiyor vesaire. Aslında o şablonu çok da hissetmiyoruz. Ben bunu çok beğendim. Bir de Avi aslında ne kadar başka kitaplarla karşımıza çıkabilen. Evet. Örneğin kalkıp işte denizcilik üzerine deniz, denizde geçen. Ee, ki o kitabı sen Saçtaki zaten... Saçtaki tuz. Evet saçtaki tuz yani bir gün e, işte vapurdan indik Karaköy'de bir baktık bir takım yelkenliler var ve insanlar ziyaret edebiliyor bu yelkenli gemileri. E, Banu'da başladı aa bak yok civadra yok bilmem bir şeyler söyleyeyim. Bayağı denizcilik <gülüyor> terimleri sayıyor bana yani kalktı. Nereden de, dedim biliyorsun bunu. Meğer saçtaki tuzu okumuş. Yani ee, abinin... Birkaç gün <gülüyor> önce bitirmiştim tam denk geldi üstüne. Evet. Ee, yani o kitapta beni çok etkilemişti bu durum çünkü özellikle yani kitabı okurken etkilenmiştim ama o teknelere bindiğim zaman sanki ben daha önce bu teknenin içindeydim, biliyorum yani bu evet. güverte'de neler olduğunu e, tahmin edebiliyorum gibi bir hisse kapıldım çünkü e, saçtaki tuz tabi bu kekik ve bademe göre daha büyük yaş grubu evet. 12 artı diyebiliriz. O da high kitaptan mı? High mi? kitaptan çıkmış ilk çıkan kitabı Türkiye'de e, tarih tarihi roman diyebiliriz evet. yani tamamı kurgu ama öyle bir anlatıyor ki işte 19. yüzyılın ortalarında İngiltere'den Amerika'ya gidecek bir gemide bir genç kız var. İşte Hı -hı. Ailesi daha önce gitmek zorunda kalıyor. E, o da işte bir tanıdıkları aracılığıyla o gemiye emanet ediliyor. E, Gemi işte normal bir ticaret gemisi yükünü teslim etmek üzere işte Amerika'ya gidecek ve e, o dönemin en iyi gemilerinden işte en iyi Hı -hı. kaptanlarından biri var gemide. E, ve kız hayatında en böyle kızlar için Açılmış bir okulda o dönemin yani Victorian çağın terbiyesiyle büyütülmüş falan ve bir anda alışık olmadığı bir ortamda buluyor kendini. O, o da ne? tamam evet, yani ona da alışırken bir anda aslında bindiği geminin bir ticaret gemisi olmadığı, tayfaların isyanı hazırlandı. Tabii tabii neredeyse korsan oluyor kızı da yani evet, zaten. Evet yani çünkü orada hayatta kalabilmek için evet. e, bir formül bulması lazım ve bütün o zamana kadar aldığı eğitim, terbiye falan her şeyi bir kenara bırakıp o geminin kurallarına ve terbiyesine göre Başka birine, başka i̇şte, bir insana dönüşüyordu. Ben de bu e, yelkenlilerdeki gezimizden sonra Banu'nun o bilgi bombardımanının üstüne okuduğum kitabı ve gerçekten hissi bu, e, çok etkileyici bir kitaptı. Oydu. Avi çok farklı e, türlerde, farklı e, biçimlerde yazabilen bir yazar evet. ki çok da yani okuduğumuz her kitabı çok iyi Avi'nin. E, Balıkların budundan ne ilgisi var ve diğer öyküler adında Hı -hı. E, bir öykü kitabı daha yayımlanmıştı. Ee, orada da kısa öyküler var. Ee, korku öyküsü de var içinde. İşte, hmm. e, yine bir takım mesajlar içeren e, öyküler de var. Ben tamamını okumadım. Ara ara okuyorum öyküler Çünkü gerçekten bazen e, ağır geliyor. Yani çok <gülüyor> Onları... ciddi meseleler var. O zaman yaş, yaş grubu var. biraz daha da büyük bir kitap sanıyorum. Ee, yaş grubuna bakmadım. Yani hmm. 10 yaşından sonra falan hmm. okunabilir ama... Yani bir insanın bu kadar farklı üsluplarda bu kadar başarılı yazıyor olması çok etkileyici. Evet. E, zaten e, pek çok ödül de almış. İşte Saçtaki Tuz, e, Newberry Medal ve 7 ödül daha kazanmış. E, ve yani e, bu şeyde kitabıyla... öyle badem... E, ha yok onlar üstünde onlar almamış ödülü şey alınan ödülü söylüyormuş. <gülüyor> tamam şimdi biz e, tabii şarkı arası vereceğiz, müzik arası vereceğiz ve e, senin söyleyeceklerin bitmiş miydi? Evet. Yani daha av ile ilgili çok, çok konuşurum da ama. çok konuşunca bu sefer tadını <gülüyor> kaçırmayalım. Ee, tamam. Mutlaka okuyun derim ben. Evet evet kesinlikle öneriyorum Badem ve Kekik. Bir de şimdi henüz e, yarı yıl tatili bitmeden aslında çok iyi iki kitap. Evet. Olabilir tatili şenlendirecek okul e, düzeyi. Çok iyi kitaplar. Şarkımız çalmaya başladıktan sonra telefon eden ilk dinleyicimize Hay Kitap'tan çıkan Badem ve Kekik kitaplarını armağan edeceğiz. E, 0212. 200 343 şey 343 40 40 bir türlü ezberleyemedim bu numarayı. Ee, şarkımızda bir böceğin yaşamından Randy Newman söylüyor. Was <gülüyor>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 Time! I did a thing Ay kitaptan çıkan badem ve kekik, daha doğrusu kekik ve badem kitaplarını Ferda Caner kazandı. Hemen bir düzeltme yapmak istiyorum. Ee, kekiği Hande Anap'a çevirmiş, e, bademi Deniz Resul çevirmiş. Ee, gelelim bugünün resimli kitabına. Bir evet. resimli kitap getirdim yanımda ben. Epeydir okumadığım e, bir kitap dün... Tüphane'yi karıştırırken elime geçti ve bunu radyoda da anlatmalıyım diye aldım hemen getirdim. Yetenek yarışması. Çok eğlenceli ee, bir kitap. Kıç yayınlarından çıktı. Joe Hutchinson tarafından e, yazılıp resimlenmiş. Türkçesi de Yıldırım Türker'e ait. Yıldırım Türker'e çocuk kitaplarını takip edenler en çok Julia Donaldson. Kitaplarından hatırlıyorlardır ama Yetenek Yarışması'nda da Yıldırım Türker var Ve çok keyifli bir çeviri Bir kere daha karşımıza çıkıyor Evet kendini gösteriyor hemen evet. Yetenek Yarışması'nın kahramanları Bir müzik topluluğu Ayı, aslan, timsah ve yılandan oluşan Ürkütücü kimi hayvanların Bir araya gelmesine oluşan bir topluluk Bir gün Tiyatro sahnesinde ve bir afiş görüyorlar Yetenek yarışması işte ödüllü tatil kazanabilirsiniz diye. Bu arkadaşlar da heyecanlanıyorlar görünce mutlaka katılmalıyız diye. Ama bir köşede de bir sokak lambasının üstünde kırmızı bir kuş kafasında fötür şapkasıyla. Ee, o da ben de şansımı denerimle güzel olur falan diye yanlarına yanaşınca diğerleri dalga geçiyor onun. Ha, sen mi yani bu, bu cüsseyle sen hayatta kazanamazsın diyorlar. E, ufak yani çok ufak tefek tabii onların yanında. de yani birisi ayı birisi işte aslan, aslan yani hani nasıl öbürü timsah kocaman. E, ama işte ona o haline bakıp sadece fiziksel özellikleriyle evet. değerlendirip zaten eğlenirsin sen yani hiç girişme bile bu iş diyorlar e, Kuş tabii yıkılıyor. O arada diğerleri e, işte ayı, bateride ayı Pianoda timsah, <gülüyor> e, trompette e, aslan, aslan ve kuyruğuna bağlı marakastarıyla da perküsyonda e, <gülüyor> <gülüyor> yılan. İşte çalıyorlar. E, sayfanın tasarımı da çok eğlenceli. Sürekli böyle yılanın kıvrımlarını görüyoruz. E, yazı, metin, Hı -hı. resmin içinde böyle dalgalanıyor. Onların ritmiyle sanki de dans Aha. ediyormuş gibi. İşte ritim e, vuruyorlar, ayak vuruyorlar. Bu mükemmel bir uyum yakalıyorlar. Çalışıyorlar yani çok eminler kazanacaklarına ama bir noktada fark ediyorlar ki e, yani bir yere kadar bu ritim e, bir şarkı söyleyenleri olmaz solistleri olmazsa kazanamayacaklarını anlıyorlar işte hepsi sırayla geçiyor bildiği şarkıyı söylemeye ama. Yani çok korkunç sonuçları ortaya çıkınca çünkü şöyle diyor ama ağızlarını açınca çıkan sesler amanın gır hır ham bir de tısı yılanın <gülüyor> diye yani hiçbirinde ses yok. Ve bir ilan verelim solistimizi bulalım bir kişiyi daha ekleyelim diyorlar bizim ufaklık tabii kırmızı kuş yine ağaçta görüyor bu ilanı ve bir kere daha reddediliyor yani. İyilen'i ee, gördüm hop uçup kondum seçmelere katılmak istiyorum diye minik puntolarla yazılmış. Ayı e, diyor ki biraz kullansana kafanı parmak kadar bir şeysin hadi çek arabanı diyor yani hiç var değil. Ee, başka bir sürü insan geliyor deneniyor falan ama aradıkları sesi bulamıyorlar. Sonra bir gün kapı çalıyor kapıda böyle iri yarı uzun boylu koca gözlüklerin arkasına saklanmış bir tip. İşte aradıkları kişinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Geliyor söylemeye başlıyor ve öyle güzel bir ses ki tam da aradıkları ses işte. Ama e, şarkıyı söyleyen kişi söylüyor söylüyor coştukça böyle heyecanlanıyor dans ediyor falan ve üstündeki giysiler e, düşüyor <gülüyor> dökülüyor. Bir bakıyorlar iki tane sopanın üstünde bizim küçük kuş e, kılık değiştirerek girmiş yani küçükken Hayır. olmuyor bari büyük olayım deyip. Şu gözlüğün şurada nasıl durduğunu bir açıklayabilir miyim ya <gülüyor> <gülüyor> Yok gözlüğü takabilecek kulakları yok ama evet. duruyor işte bir biçimde. Ve en sonunda e, diğerleri yaptıkları şeyin, kötü şeyin farkına varıyorlar. E, hatalarını anlıyorlar ve af diliyorlar. E, kuş da yaptığınız çok saçmaydı ama hadi tamam katılıyorum diyor. E, ve Hatta başlıyorlar. yalvarıyorlar yani bizim evet, çal söyle diye. E, ve yetenek yarışmasına hazırlanıyorlar. Yarışma vakti geliyor falan. E, sonunu söylemeyeyim. E, yarışma esnasında neler olduğunu da söylemeyeyim. Yani küçük kuş Yeni bir sınavdan daha geçiyor orada ve e, neyse ki mutlu bir sonla sonlanıyor kitap. E, bu kitabı ben niye çok seviyorum? Bugün bir kere daha aynı şeyi düşündüm. E, Resimlerinin kurgulanış biçimi e, nasıl diyeyim film kareleri gibi. Hı. Yani aynı anı aynı sahneyi e, mesela kuşun sahneye çıktığı yerde... Ufakken büyüyor böyle sanki kamerayla zoom yapılıyormuş. Farklı kamera açılarından e, farklı noktaları görüyormuşuz gibi. Yani işte küçük kuşun sahnedeki evrelerini değişen karelerle izlerken bir yandan mesela diğerlerinin enstrümanlarından kesitler görüyoruz. Yani iki sayfa karşılıklı iki sayfada e, on tane ...on tane evet kare var. Ve kafamızda müziğin çalmasına neden oluyor zaten. O, evet yani, yani bir, öyle bir ritim evet. var ki görsel olarak. E, ya da işte ne bileyim diğerlerinin seçmeleri hazırlanırken ki... ...görüntüleri Hı -hı. E, yine aslandan bir görüntü, timsahtan bir görüntü. Böyle küçük küçük karelerin içinde e, daha büyük kompozisyonlar Hı -hı. oluşturuluyor. Ve e, görsel olarak hani öykü çok güzel, metinde bir ritim var... Ee, ama görsel olarak da bu ritim çok güzel destekleniyor ee, üstüne artı olarak ekleniyor ee, metinleri az önce dediğim gibi puntolarıyla oynamışlar ee, iri işte barış ya da işte daha coşkulu yerlerde büyük puntolar işte kuşun konuştuğu yerlerde küçülüyor hmm. ve dalgalanarak gidiyor yazılar yani ben bu yazıların e, dümdüz normal bildiğimiz sıralamasıyla değil de böyle şekillle olarak kullanılmasından çok keyif alıyorum çünkü başka bir şey katıyor. E ifade katıyor işte yani o bütün diyaloga da işte olaylara da vesaire de ifade katıyor evet. ki o da bence çok etkileyici yani bir resim gibi Aynen, e, gö evet. e, görseli algılıyoruz okuyamayan çocuklar için bunu çok Özel daha özel bir anlamı olsa gerek. Evet yani okuyan yani çocuklara okuyan kişi için de evet, bir aynı yandan zamanda. yol gösteriyor. Yani seslendirerek sesini Hı -hı. alçaltıp yükselterek e, kullanabileceğini sana Hı -hı. onun ipucunu veriyor. İşte kapı çalarken tak tak tak diye. Üç tane kocaman tak tak görüyoruz ve böyle çarpma sesiyle Hı -hı. birlikte o tak taklar büyüyormuş gibi geliyor. E, yazarı ve çizeri aynı kitabın. Hı -hı. Bence bu da çok önemli çünkü insanın yazdığı, anlattığı bir şeyi en iyi yine kendisi resimleyebilir. Yani böyle bir tecerisi varsa. <gülüyor> Bilmiyorum ya ben bunu şimdi senin kadar kesin söylemeyeceğim tabi ama evet yani. O... Hayır yani tabi ki elbette çok usta ilüstratörler var ve ilüstratör yazar ilişkisi ee, çok iyi boyutta olan insanlar da var ama yani bir şeyi anlatırken kafandaki kafanda bir resim görüyorsa onu birisine aktarmak e, yerine e, öykünün içine kendi kafandaki şeyi yerleştirerek bütünleştirmek daha pratik bir e, yol Muhakkak yol avantajları var tabii yani ondan yana şüphe yok. Kitabın bu e, yetenek e, meselesine bakışı, yetenek demeyelim de cüsse ve e, şekil ve e, beceri konusundaki o yarattığı durum çok önemli evet. zaten. Yani insanın ya da kişinin insan değiller kişinin e, bir kere yeteneklerine meziyetlerine bu yetenek sözcüğünden çok rahatsızım ben de. Yani çok yanlış yerlere gidiyor ya o yetenek sözcüğü o yüzden rahatsızım biraz meziyet falan gibi bir şeyler demek istiyorum. E, hem güvenmesi gerektiği hı hı. hem onun üstüne gitmesi gerektiği mesajının hı hı. E, hem de işte orkestranın e, nasıl diyelim var olan üyelerinin sadece... Ee, ...görünüşle karar vermeye evet, çalışmalarındaki... Yani ön yargı... ...bir tür ahmaklığın diyelim... <gülüyor> hani ...bütün bunların vurgulanıyor olması da... ...kitabın e, özel yanlarından biri. Evet yani e, dış görünüş... Ee, ön yargı falan gibi konularda evet. Yani ufak tefek yani Çocuklar zaten yani bütün yetişkinlerin Arasında kendilerini kim bilir nasıl Hissediyorlar evet, yani küçücükler ve Etraflarında koca bir dünya var ama Aslında küçük olmak çok da Önemli değil ee, küçük olmana rağmen Çok büyük şeyler yapabilirsin ee, Ya da e, içinde var olan Sana ait bir şey vardır başkasında Olmayan ve e, sen onunla Büyüyebilirsin tıpkı buradaki Kuşta olduğu gibi bunu keşfetmek ve başkalarıyla birlikte ortaklaşa, hani takım oyunu hı hı. denilen şeyin de bir parçası olmak önemli. Bu kitapta bunu olabildiğince keyifli bir biçimde anlatıyor. Son bizim. derece keyifli. Bugünlük de bu kadar. Evet. Silemizin e, sonuna geldik yine. Bugün... Böyle güzel geçti haftaya yine. Bir Daha birbirinden... öncekiler de hep güzel geçti ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakiye. Thank you.